Yoluna gidenlerin, asa olsam ellerine Her pir vasfı kurban olsam dillerine Her pir vasfı kurban olsam dillerine Bir ustana olsam çırak, bir olurdu yakın rak mi yapsam tarak, yar zülfü'nün tellerine mi yapsam tarak, yar zülfünün tellerine Cesedimi kavursalar, günüm hakla çevirseler Karman gibi savursalar, muhabbetin yerlerine Karman gibi savursalar, muhabbetin yerlerine Vakit kalmadı durma. Dani arz eylen varmağa deryaya giden katre olsam sellerine deryaya giden ırmağa katre olsam sellerine Hı -hı.